1823 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in kaba dokunmasıyla içindeki suyun bereketlenmesi, biz Peygamber'le beraber yolculuktaydık ve şiddetli bir şekilde susamıştık, o esnada bir kadın gördük, su dolu iki tulumun arasına binmiş, ayaklarını sallayarak geliyordu, ona, nerede su var, diye sorduk, kadın, buralarda su yok, dedi, suyun bulunduğu yer çok mu uzakta, diye sorduk, kadın, bir gün bir gece, dedi. O halde, Allah'ın Resulüne gidelim, dedi. Kadın, Allah'ın Resulü de neymiş, dedi. Fakat biz onu daha fazla konuşturmadan Hazreti Peygamber'e getirdik. Peygamberle de bizimle konuştuklarının aynısını konuştu. Ancak Hazreti Peygamber'e, ben yetim annesi bir kadınım, dedi. Hazreti Peygamber su tulumlarının indirilmesini emretti ve tulumların ağzına elini sürdü. Biz kırk kişi içtik ve beraberimizdeki her kabı doldurduk. Ancak biz herhangi bir deveye su vermedik, tulumlar olduğu gibi duruyordu, su hiç eksilmemişti. Sonra Hazreti Peygamber bize, sizin yanınızda ne varsa getirin, dedi, kadına ekmek parçaları ve hurma olarak birçok şey toplandı, kadın aile efradına vararak, ben insanların en sihirbazına rastladım veya iddia ettikleri gibi bir peygambere rastladım, diyerek olanları anlattı, bunun üzerine hem kadın hem de kabilesi Müslüman oldular.